Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey olamaz, dediler. Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç, yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır. Yaram bi dedi. Zindan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 İşte dost doğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.